Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innel hamdalillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'de fe innastahal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â Ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fil nâir kitabında bugün inşallah kitabın mesacit bölümüne başlıyoruz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur mealen bir takım evlerdedir ki Allah yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu tesbih ederler. Nur suresi 36. ayet. Yani Nur suresi 35. ayetinde Allah azze ve celle nurunun misalini anlatmış ve bu nurun bir takım evlerde olduğunu, bu evleri yani mescitleri kastediyor burada. Bu evlerin yücelmesine, yüceltilmesine ve içlerinde kendi isminin anılmasına, izin vermiştir. Bu mescitlere has bir özelliktir. Yani sabah akşam onu tesbih ederler. Ee, gerek namaz ile, gerek Kur'an kıraati ile, gerekse ilim ile mescitlerde Müslümanlar Allah Azze ve Celle yüceltir ve Allah'ın ismini zikrederler. Ee, dolayısıyla Allah bu ibadetlerin yapılması için tahsis edilen yerler olarak mescitlere izin vermiştir. Yoksa işte Kur'an kurslarına değil veya ilahiyat fakültelerine değil veya derneklere değil veya dergahlara değil veya cemevlerine değil. Allah'ın izin verdiği yerler mescitlerdir. Onun dışında kişi işte özel mülkünde, evinde, iş yerinde, başka yerlerde Allah'ı zikreder. O ayrı bir şey. Burada Tahsis edilen konutlar, yerler olarak Allah Azze ve Celle yalnızca mescitlerde izin vermiştir. Bunun dışında Allah'a zikretmek için özel mekan tayin etmek bidattır. Yani mescit haricinde cemevi, dergah, işte Kur'an kursu, ilahiyat fakültesi, medrese, bunun gibi yerler bidattır. Allah'ın izin vermediği yerlerdir. Allah'a zikretmek isteyen kişi Allah'ın izin verdiği yerler olan mescitlerde bunları yapmalı. Yani Kur'an Kur kıraati, ilim dersleri ve namaz gibi e, ibadetleri. Yine TB 18. ayetinde mealen şöyle buyrulur: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerden oldukları umulanlar bunlardır. Hidayete ermiş olması umulanlar böyle kimselerdir. Yani bunlar... Allah ve ahiret gününe iman etmiş, namaz dostları kılan, zekat veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan kimseler. Bunların vasfı e, mescitleri imar etmeleriyle. Bu imar e, hem maddi hem manevi olarak tefsir edilmiştir. Yani e, maddi yönü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisine bildirildiği gibi kim işte bir e, kuş yuvası kadar, bir mescit yaparsa Allah ona cennette onun misli kadar ev inşa eder diye. Yani buradaki misal kim mescide bu kadar bir katkı verirse, yani maddi olarak yapımda böyledir. Diğer türlü imarı da işte mescitleri doldurarak, orada namazların ikamesiyle, ilim dersleriyle, zikirlerle, yani Kur'an kıraatiyle yapına benzer şeylerle mescitlerin ihya edilmesidir. Mahallelerde mescid edinilmez. 196. hadis Ayşe radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahallelerde mescidler yapılmasını, temizlenip kokulandırılmasını emretti. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, İbn İbban, Serraç, İbni Zeyme, Ahmet bin Amber, Ebu Yala, Şerh-ül Asarda, Tahavi, El Muhallada, İbn Hazm, Tarihinde Hatip ve Sünem'de Beyhak rivayet etmişler. Şeyh Elbani'de Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, mahallelerde e, mescitler yapılmasını fitduri şeklinde geliyor hadiste. Fidduri e, darın çoğuludur. Dur, devr, deir diye de, e, telaffuz edilir. Deir mahalle demek. Yani evler. Evler. Çünkü insan olur ki yani başka bir mahallede bulunan ezanı işitmez. Yani günümüzde olduğu gibi hoparlörle okunmuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ezanlar. Ve kişi ancak çıplak insan sesiyle, yani hoparlörsüz yalın insan sesiyle işittiği ezandan sorumludur. O ezan işittiği zaman o cemaate gidip cemaatle, ezanın okunduğu yerde cemaatle namaz kılması vaciptir yani farz-ı kifaye denmiştir. Kimisi farz-ı ayın olduğu görüşündedir ilmehlinin. E, fakat sayıh olanı bunun farz-ı kifaye olduğudur. E, yani bir kısım insanlar mesela mahalle halkından bazıları cemaatle namaz kıldığı zaman diğerlerine bu farz düşer. Fakat cemaate gelmeme konusunda da ağır tehditler gelmiştir. Özellikle e, sabah ve yatsı namazına gelmemek. Çünkü e, Diğer namazlarda insanların genellikle çalıştığı, meşgalesinin olduğu, yani cemaate gelmemek için meşru mazeretlerinin olduğu zamanlardır. Özellikle sabah ve yatsı namazlarını zikretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü sabah ve yatsı namazlarında cemaate gelmemek için kişinin elinde görünür bir sebebi yoktur. Yani çalıştığı iş ona mani olmaz veya başka türlü meşgaller mani olmaz. Ne mani olur? İşte nefsinin hevası, sabah işte uykuyu terk etmemesi, gece yorgunluğu, yani nefsi bahaneleri engel olur. Şayet diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, münafıklar bu sabah ve yatsı namazlarında ne olduğunu bilselerdi, sürünerek gelirlerdi. Şayet bir et parçası falan dağıtılacak olsa, ona koşa koşa gelirlerdi diye, şayet dünyevi bir nefsin hazı dağıtılıyor olsa, yani bunlara ne uykuları, ne yorgunluklar başka bahaneler engel olmaz. Bu namazlara gelirlerdi diyor. Çünkü diğer namazlarda yani e, öğlen, ikindi ve akşam namazlarında o dönemler için en azından genellikle insanların meşru mazeretlerinin bulunduğu. Ya işte şehir dışında olduğu, mahalle dışında olduğu, bölge dışında olduğu, çalıştığı, belki kıra e, hayvan otlatmaya gittiği veya e, ticaretle meşgul olduğu zamanlar bahaneleri olabilir. Fakat sabah ve yatsıda böyle bahane yoktur. Bu sebeple nifak ile birlikte zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet bu tür Allah Resulü'nün tehditleri olmasa farz-ı kifaya olan o miktarı yerine getirecek kimseler bulunmaz dümmette. Yani e, çünkü herkes niye ben işte cemaate gideyim, başkası gitsin, farz-ı kifaya onlar yerine getirsin der ve böylelikle bu farz ihmal edilir. İslam'ın şiarlarından çok önemli bir şiar olan cemaatle namaz e, ihmal edilir. Yok yok e, olmuş hale gelirdi. E, bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ağır şeyler söylemiştir. Ümmetten eğer hiç kimse e, cemaatle namazı kılmazsa ümmetin tamamı günahkar olurlar. Yani Ümmetten en azından e, bir cemaat olacak kısmının mutlaka cemaatle namazı Yerine getirmesi lazım. Bu İslam'ın şiarıdır. Başka bir hadiste, üç kişi bir yerde bulunurlar da, yani bir mahallede, bir köyde bulunurlar da, aralarında ezan okunmaz, cemaatte namaz kılınmazsa, şeytan onları oyuncak haline getirmiştir, diye buyuruluyor. Yani bu önemli bir şiar. Bu sebeple mahallelerde mescitler yapılması demek, işte ben karşı mahalle bana seferi mesela, ben oranın ezanını içitsem bile oraya gidemem. Diyecek bahanesini ortadan kaldırmalı. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün mahallelerde mescitler yapılmasını, yani her mahallenin bir mescidi olmasını ve bunlarınla temizlenip kokulandırılmasını, temiz tutulması, gereken iç gösterilmesini emretmiştir. Kadının evinde kıldığı namazı başka yerde kılınan bin namazdan ve mescid nebevide kılınan namazdan üstün oluş. 197. hadis Abdullah bin Süveyd el-Ensari radıyallahu anh'tan Halası Ummu Hümeyt radıyallahu anh'a ki O Ebu Hümeyt radıyallahu anh'ın hanımıydı. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben seninle beraber namaz kılmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Senin benimle beraber namaz kılmak istediğini biliyorum. Fakat evinde kıldığın namaz, avlunda kıldığın namazdan avlunda kıldığın namaz, mahalle mescidinde kıldığın namazdan Mahalle mescidinde kıldığın namaz, kavminin mescidinde kıldığın namazdan, kavminin mescidinde kıldığın namaz da benim mescidinde kıldığın namazdan faziletlidir. Bunun üzerine Ümmü Humeyd radıyallahu anh, evinin en uzak ve en karanlık köşesinde bir mescit yaptırdı ve Allah ile karşılaşıncaya kadar orada namaz kıldı. Bu hadis Müslüm'ün şartına göre sahiptir. İbn-i Haysen'e tarihinde, İbn-i Uzeyme sayinde, İbn-i Ahmed Ahmet, Ebu Yala'nın müstenden naklenen Buhzayr-i El-İthaf'da, Rivayet etmişler Elbani sayfet tergip de sayıyor olduğunu söylemiştir. Evet burada başlıkla alakası şu yönde burada bu kadın sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamla beraber Mescid-i nebevi'de namaz kılmak istiyor. Mescid-i nebevi'de kılınan bir namaz başka namaz başka yerde kılınan bir namazdan bin kat daha üstün olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple başka yerde kılınan namazda bin kat üstün oluşu e, ifade ediliyor başlıkta. Burada şu var. Mesela kadın şayet gece namazlarına yani sabah, akşam ve yatsı namazlarına cemaatle kılmak için mescide gitmek istese kocası onu hiçbir şekilde engelleyemez. Bu yasaklanmıştır. Yani buna gidebilir. Bu cevazdır. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme gelen rivayette diyor ki Fakat evlerinde kılmaları kendileri için daha hayırlıdır. Yani buna izin veriyor. Fakat evlerinde kılmaları daha hayırlıdır. Neden? Yani kadın burada akıllı olması lazım. Yani <gülüyor> e, evinde kıldığı namaz bakın Mescid-i Nebevi'de bile kıldığı namazdan daha üstün. O halde e, Mescid-i Nebevi olmayan başka mescitlere gitmek istemesi ne demek? Yani çok karlı bir şey değil. Sevap açısından karlı bir şey değil kadına. O halde evlerinde kıldığı namaz daha hayırlıdır. Yani İslam mümkün mertebe Kadının evinde kalmasına teşvik etmiştir. Dışarı çıkıp fitne unsuru olmasına ki o dönemlerde biliyorsunuz Ayşe radıyallahu anh'ın sözü var. Şayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdiki kadınların neler çıkardığını görseydi onları engellerdi. Tıpkı İsrailoğullarının mescitlerden men edildiği gibi diyor. Onlar engellendiler mi? Yani İsrailoğullarının kadınlarına mescitler yasaklandı mı diye sorulduğunda evet. Ebu Said el-Hudri Radyalama'dan gelen diğer bir tarihte de bu da açıklanıyor. Sebebi işte kadınlar tahtadan topuklar yaparlarmış ki yani mescitlere bile gittiklerinde ancak mescidler için çıkıyorlar. Yoksa çarşı, pazar, böyle alışveriş, bunun gibi şeylere çıktıklarından değil. Mescide çıkıyorlar, mescitte bile diğer kadınlara karşı hava atmak için, ondan üstün gözükmek için, daha uzun boylu gözükmek için ayaklarının altına topuk Takunya, tahta takunyalar ve topuklar edinmişler ee, ve daha başka fitneler söz konusu olmuş. Yani kadınların bir araya geldikleri meclisler birbirlerine karşı övünme yarışı meclisleri haline gelmiş. Bu sebeple yasaklanmışlar çeşitli fitnelerden dolayı. Şayet diyor Ayşe radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şimdiki kadınların neler çıkardığını görseydi elbette bunlar da yasaklardı diyor. Ama Allah Resulü yasaklamamıştır. Bu sebeple kıyamet gününe kadar bu yasak değildir. Yani kimse bunu yasaklayamaz. Allah Resulü yasaklamamış. Ama bu fitnelerden sakındırmak bakidir. Daha hayırlısını göstermek kıyamet gününe kadar e, bakidir. Yani kadınlar için en hayırlısı evinin ortasında kıldığıdır. Yani bu hadis açık. Derece derece hepsini açıklıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. En hayırlısı evinin ortasında kıldığı. Yani mümkün mertebe namaz için dahi olsa kadın evinden çıkmaz. Ha, zaruret sebebiyle veya ihtiyaç sebebiyle çıkabilir çıkmak zorunda kalabilir, mecbur kaldığı işler olabilir ama onun haricinde çıkmasın. Zaten günümüzde biliyorsunuz kadınların dışarıda olması sebebiyle erkeklerin el attığı her işe bulaşmış durumdalar. Yani o işin ehli olsun ya olmasın. Yani kadın erkek eşittir düşüncesiyle. Kadın erkek asla eşit değildir. Allah eşit yaratmamıştır. Kadının üstün olduğu yer vardır, erkeğin üstün olduğu yer vardır. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki Bakara suresinde erkekleri bir derece üstün kıldık. Yani kadınlardan bir derece üstün kıldığını bildiriyor. Burada gayet fesirler Müfessirler e, bu, burayı farklı şeylerle doldurmuşlar. İşte bu üstünlüğün hangi konularda olduğu. Nisa suresi 34. ayetinde de er-ricâlu kavvâmûne alen nisa yani erkekler kadınlar üzerine kavvâmdırlar. Yani onları idare eden, onlar üzerinde söz sahibi olan kimselerdir. Yani kadının erkek üzerine idareciliği Söz konusu değildir. Dolayısıyla eşitlikten bahsedilemez. Şayet kadın erkek eşittir denilirse bu bir adaletsizlik olur. Yani kadınla erkeğin eşitliği adaletsizlik demektir. Kim eşit tutarsa adil davranmamış olur. Kadını erkeklerin mesul olduğu işlerle sorumlu tutmak, yani eşitseler, erkeklerin mesul olduğu işlerle sorumlu tutmak ona zulümdür. Kadınların anlayacağı işlerden erkekleri sorumlu tutmak da, yani onlara bırakılan işlerden de erkekleri sorumlu tutmak bu sefer erkeğe zulmülür. Allah hepsinin mertebesini kendine göre takdir etmiş ve yükümlülüklerini ona göre e, beyan etmiştir. Bu alanları e, insanlar akıllarıyla zorlayıp Allah Azze ve Celle'ye karşı kafa tutmamaları gerekir. Bunun manası e, işte toplumda örften veya gelenekten gelen Bazen kadının işte zulme uğramasına sebep olabilecek şekilde e, uygulamalara kabullenmek değil. Biz sadece kitap ve sünnette belirtilen e, miktardan, uygulamalardan bahsediyoruz. Yoksa e, öfte gelen bazı şeyler elbette erkek de kadınla sorgulamalıdır. Bazıları var, i̇şte, e, dedesinin yanında torununu kadın, mesela gelin kayınpederin yanında, Çocuk düşse bile ona dokunamıyor, örftür. Yani belki ölecek orada, kadın dokunamaz ona. Yani dokunursa örfen o tard edilir, dışlanır. Bunlar e, İslam'la asla örtüşmeyen şeyler, yani İslam'da olmayan şeyler. Bazen gelenekte gelen bazı yanlışlar İslam'a mal edilir hale gelmiştir. İslam bunlardan biridir, bunlar ayrı konular. Biz sadece İslam'da olandan bahsediyoruz. İl-Mesud gelen rivayette mesela, bu da sahip bir rivayet. Nebi Aleyhissalat Vesam şöyle buyurdu: Kadın ancak bir avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona çevirtir. Kadının Rabbinin veçine, yani Rabbinin rızasına en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Kadının yatak odasında kıldığı namaz evinde kıldığı namazdan evinde kıldığı namaz avlusunda kıldığı namazdan üstündür. Bu da Müslüman şartına göredir. İbn Hazm el Muhallada, İbn Uzeymed, e, Sayhinde ve Ettevhidde, İbn İbn Tirmizi Ebu Davud, Bezzar, Taberani, Hatip, el Evsatta İbnül Münzir, Müzir, Fevaydin'de İbnül Mukri, Ebu Tahire silefi Tuyuriyat'ta, Şibli Akamül Mercan'da e, rivayet etmişler. Elbani, Sahih'a da, Mukbil bin Hadi'de, Sayül-Müsne'de sayı olduğunu belirtmişlerdir. Buradaki kadın bir avrettir. Ancak bir avrettir sözü genel. Mutlak bir ifade. Yani kadın sesiyle de bütün vücuduyla da avrettir. Yani tırnana kadar her yeri avrettir. Ancak dışarı çıkmak zorunda kalırsa Ahzab suresi 9. ayetinde beyan edildiği gibi tam bir tesettüre bürünür. Sadece e, görmek için gözleri açık kalacak şekilde. E, bu halde çıkan bir kadına <gülüyor> bakın hadise bu, yani İslam'da böyle tesettür. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın asrında kadın tesettürü bu. İslam'ın emri bu. Bu şekilde çıktığı zaman şeytan bu şekilde bile çıksa bakışlar ona çevirtir diyor. Ona karşı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İşte kadını gördüğün zaman sana namahrem olan bir kadını gördüğün zaman bakışını çevir. Bakışına bakış ekleme. İlk seferde belki mazursun onu gördün artık. İkinci hemen bakışını çevir. İkinci bir bakış buna ekleme diye uyarıyor. Bu Müslüman hür kadının şerefindendir. Ama işte cariyeler vardı. Başı çık, Yani gayrimüslim cariyeler. Gayrimüslim cariyelerin başları açık. Müslüman cariyeler sadece yüzleri açık idi. Ee, Müslüman cariyeye de bu şekilde bakışını devam ettiremiyoruz. Yani e, bu bakımdan kadın tesettürlü bir şekilde, tam bir tesettür içerisinde dahi çıksa ancak zaruret halinde çıkmalı veya ihtiyaç halinde yani buna gerçekten ihtiyaç duyarsa o zaman çıksın. Yoksa e, mutlaka yani en kamil bir tesettür içerisinde dahi çıksa burada dikkat edin. Şeytan bakışları ona çevirtir. Burada kadın, şeytanlık kadında değil. Şeytanlık daha çok erkeklerle alakalı. Yani erkekler sakındırılıyor onlara bakmakta. Kadın bu bakışların hedef haline gelmesin diye. Bu kadını koruyucu bir e, tedbirdir. Bunun arkasından e, kişi bakmanın önünü kapatmazsa arkasından daha ileri boyutlara varan fitneler, konuşma, ondan sonra buluşma, daha başka şeyler e, zaten herkesin bildiği şeyler. Bunlar şeytanın e, bütün insanlık tarihi boyunca insanlara oynadığı oyunlardır. E, peygamberler hep bunlara karşı uyarmışlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte benden sonra kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyurmuştur. Şimdi ahmak bir takım ateistler veya hadis inkarcıları. İşte bu hadiste kadına hakaret ediliyor deniliyor. Burada erkeklere hakaret ediliyor, kadınlara değil. Benden sonra size kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. İntan vesilesi demek fitne. Şimdi değer hakaret varsa hakaret yok da hakaret varsa bu erkekleredir kadına değil. Yani erkeğin kadınlar netbet çabuk etkilendiğini, yani bunun bir fitne olduğunu ve bu fitneye kapılmaya müsait olarak hedef olarak erkeklerin olduğunu beyan ediyor. Yani erkekler zayıftır kadınlar karşısında. Başka bir hadiste belirtildiği gibi akılları eksik olduğu halde ''Sizin kadar aklı başında olan erkeklerin aklını başından alan kimse görmedim.'' diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Kadınlar Kadına retabin. Burada hemen kadınlar diyor ki, bizim aklımızın eksikliği nedir veya dinimizin eksikliği nedir? Aklınızın eksikliği bir erkek şahide karşı kadınlardan iki şahidin gerekmesidir. Yani... İki kadının şahit ancak bir erkeğin şahidine denk gelmezdir. Dininizin eksikliği de üzerinizden günler geçer namaz kılmaz, oruç tutmazsınız buyuruyor. Yani hayız günlerinde e, namaz kılmıyorlar. Oya onu iade de etmek emredilmemiştir. Bu sebeple e, hayız zamanlarına kılamadığı namazları kaza etmez kadınlar. Ama oruç kaza edilir. O, o eksikliği tamamlar. Ama namaz, namaz din olarak tanımlanıyor burada. Dininizin eksikliği yani haiz günlerinde namaz kılamamanızdır. Dolayısıyla eşit dönemler, buluğu çağı boyunca eşit miktarda yaşamış bir erkekle bir kadın namazları toplansa elbette ki kadınınki daha eksik olacaktır. Bu manada dinleri eksiktir. E, bu şekilde beyan ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü San. Yani kadın erkeklerin akıllarını başında alacak bir fitne unsurudur. Buradaki zayıflık kadından ziyade erkeklerle ilgilidir. Yani bu fitnenin muhatabı öncelikle erkeklerdir. Fakat kadınlar buna malzeme olmasın diye kadınlara da uyarılar gelmiştir bu hadiste olduğu gibi. Evet, bu hadisin babla, mescitler babıyla alakası kadın mescid için dahi olsa evinden çıkmasın, evi daha hayırlıdır ibadetini evinde yapsın. Kabirler arasında namaz kılmamak. 199. Hadis Enes bin Malik Radyalan dedi ki Ömer bin el-Hattab Radyalan beni bir kabrin yanında namaz kılarken gördü ve kabir demeye başladı. Ben onun kamer dediğini zannettim. Yani ay dediğini zannettim ve başımı semaya kaldırıp baktım. Ömer Radyalan dedi ki ben ancak kabre doğru namaz kılmanı kılmamanı söyledim. Sabiteli Dünya'nın Rahimullah dedi ki Enes bin Malik Radyalan namaz kılmak istediği zaman elimden tutar ve beni kabirlerden uzaklaştırırdı. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Abdurrazak İbni Bişeybe Musanneflerinde, i̇bn Münzir-i Elevsat'ta Ebul Hasan el-Kazvi'ni Emalisi'nde rivayet etmişler. Erdani Tasir-i sayı olduğunu belirtmiştir. Yani bu konuda çok sayıda e, mütevatir e, diye mütevatir hadisler kitabında da e, tariklerini görebilirsiniz. 30 küsur civarında tarik var. 30 küsur tarikte kabirlerle ilgili e, buralarda namaz kılmanın yasaklığıyla ilgili hadisler var. Elbani bunu eee tasrirüs kitabında toplamıştır. Türkçe'ye de tercüme edilmişti. Çoğunuzun elinde vardır bu kitap. Kabirlerde namaz kılmanın sakıncaları mı? E, adı böyle bir şeydi. Yani böyle tercüme etmişlerdi. Evet, kabirlerin yanından uzaklaşmakta fayda var. Fakat eee bir sonraki babda da geleceği üzere mesela Türkiye gibi yıllarca tasavvuf gibi bir pisliğin etkisinde kalmış ülkelerde kabirlere tapınmanın e, böyle dinileştirildiği, dinselleştirildiği e, ülkelerde cahiliye asırlarından e, kalma şeylerdir bunlar. Yani İslam'a cahiliyeden bulaşmış şeylerdir mescitlerin içerisinde dahi kabirler yapılır hale gelmiştir. Yani Türkiye'de pek çok mescitte, yani büyük mescitlerde, büyük camilerde ortasında neredeyse kabir görüyorsunuz. Mesela Ulu de öyle miydi? Ulu Cami'de Ulu de var. Pek çok yerde var. Mesela Hacı Bayram'da biliyorsunuz hemen yanında Mezcit. İşte Bursa'da yine Emirdağ, Emir, Emir Sultan şeyi türbesi, camiyle bitişiktir. İnsanlar sırf o türbe orada olduğu için orada namaz kılmak istiyor, oraya geliyorlar uzak yerlerden vesaire vesaire. Bunlar İslam'da asla tasvip görmeyen şeyler, Peygamber Aleyhisselatüsselam mücadele ettiği şeyler. Fakat Peygamber Aleyhisselatüsselam'ı seven, onu sevdiğini iddia eden insanlar cahilliklerinden dolayı. Bu yanlışlara düşüyorlar. 200. hadis bu konuyla ilgili. Enes Radyalan dedi ki, kabirler arasında mescit yapmak çirkin görülürdü. Bunu İbn-i Şeybe, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmiştir. Elbani Ahkamül Cenayiz'de sahip olduğunu değirtir. Kabirleri mescid edinenler insanların en şerlerindendir. 201. hadis. i̇bn Mesud Radyalan dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz insanların en kötüleri kıyamet saati geldiğinde hayatta olanlar ve kabirleri mescid edilenlerdir. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. İbn Uzeyme, İbn İbn Ahmed, İbne Bişeybe, Taberani, Bezzar, Ebu Yala, İsmaili, Mucemin'de, Ebu Nuaym Tarihu İsbeyan'da, Ebu Saiden Nakkaş ve Baydul Irakiy'inde rivayet etmişler. Elbani El Cenayiz'de Muhbil bin Hadde Sayl Musned'de sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. Bu ilk cümle yani kıyamet saati geldiğinde kıyamet koparken hayatta olanlar insanların en kötüleridir bu başka hazisede geldi zaten e, bu harbe müslüman hadislerinde geliyor yani bir hoş bir rüzgar gönderilerek kalbinde iman bulunan her müminin canları alınacak geriye imanı olmayan Müslümanlarla kafirler kalacak yani insanlar namaz kılacak oruç tutacak belki ama imansız yani münafıklar İman ve İslam bu hadiste de e, mugayyarete belalet etmekte. İman ve İslam farklıdır. Yani e, dünya hükümleri bakımından kelime-i getiren bizim kıblemize yönelen herkes Müslümandır. Dünya hükmü olarak budur. Ama bu Müslümanlar içerisinde iman etmemiş münafıklar vardır. Aslında iman etmemiş. Namaz kılıyor ama iman etmemiş. Kalbinde iman yok. Oruç tutuyor ama iman etmemiş ne için oruç diyor, ne için namaz kılıyor desinler diye. İşte insanlar Müslüman namaz kılıyorlar, ben de o kalabalığa uyum diye böyle yapanlar gibi. Onun hikmetinden yani bir e, tahkik üzere değil de taklit üzere İslam'ın rüsvumunu yerine getiren insanlar olacak. Kıyamet zamanında işte böyle hoş bir rüzgar gönderir zaman gerçekten iman etmiş olanların ruhları alınacak. Geriye posa gibi insanlar kalacak. Bunlar insanların en kötüleridir. Ve Başka bir vasıfta, insanların en kötüleri, kabirleri mescid edinenlerdir. Ee, bu adam cahil, cahillinden yapıyor. Bu cehalet de bu kötülüğün bir göstergesi zaten. Bu nasipsizliğin bir göstergesi. Yani e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadislerine dikkat edin. Mesela ahir zamanda ilim yayılacak diyor. Bugün ilim yaygındır ama cahillik artacak. Yani kitap yaygın, internet yaygın, televizyon, ne bileyim yani yayın vasıtaları, öğrenme vasıtaları her tarafta yaygın. Herkesin ulaşmasına müsait. Yani bundan bir asır öncesini düşünün. Yani televizyonun, elektriğin yani bu gelişmelerin olmadığı zamanı düşünün. Matbaanın olmadığı zamanları düşünün. Bir musaf bile yani Kur'an-ı Kerim musafı bile e belki bulmak zordu. Bir onu düşünün, bir de bu asırdaki ilmin vasıtalarının yaygınlığını düşünün. Hangi zamandaki insanlar daha cahil pek? Siz mesela bir Osmanlı zamanında, bir, bir asır öncesinde, birisine, sokaktan birisini çevirip sorsanız, İslam'ın şartı kaçtır, nelerdir diye sorsanız, buna cevap veremeyen birisini görür müydünüz? Şimdi her taraf böyle insanlarla dolu. İslam'ın şartının kaç olduğunu, neler olduğunu bilmiyor insanlar. La ilahe illallah ne demek? Bu sözü zaman bunun manasını bilmiyor insanlar ve Müslümanım diyorlar. İlim vasıtaları oldukça yakın. Kur'an-ı Kerim ortada, hadis serif kitapları bak Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Her dile şu an tercüme edilmiş durumda. Pek çok yani dini ile alakalı e, ihtiyaç duyacağı şeyler var. Ama dünyalık için Araba sürecek adam, araba süreceği zaman ehliyetle ilgili işte motor, motordan anlamayan adam motor ezberliyor, trafik kurallarını ezberliyor, şunlar bunları ezberliyor ki ehliyet alıyor. Niye? O peşin olarak dünyada işine yarayacak. Ona iman etmiş, gözlerinin önünde çünkü. Araba sürme ihtiyacı gözlerinin önünde. Ama cehennemden kurtulma ihtiyacı, cennete girme ihtiyacı halihazırda önünde olmadığı için, yani buna imanı zayıf veya hiç yok, onu ilgilendirmiyor. Beni cennete götürecek şeyler, cehennemden koruyacak şeyleri öğreneyim de hayatıma geçireyim. Bunun endişesi yok. İşte iman bununla alakalı. Buna iman olsaydı harekete geçerdi, değil mi? Kur'an'a sarılır, sünnete sarılır, sahih ilmin peşinde olurdu. Bir de yani bu öyle bir şey ki, doğru cevaplarla, yani sahih bir din üzere, sahih Kur'an-ı Kerim doğru anlamak üzere, Hadisler sahih olmalı, uydurma bir din olmamalı yani sen e, cennete götürecek şey, cehennemden koruyacak şey. Bunun endişesini taşıyan insan hangi hadisler sahihtir, hangisi zayıftır, nelerle amel edilmeli, neler bidattır, dinde sonradan uydurmadır, eklemedir, hangileri hurafedir bunları detaylarla öğrenir, öğrenmek zorundadır. Gerçekten iman ediyorsa bunu dert edinir. Hayatta en hakiki şey ahiret inancıdır. Gerisi boş. Dünya fani. Herkes söylüyor. Dünya fani. Ama bazı vardır ki mesela diyor ki ben diyor ömründe bir sefer evleniyorsun ya bunda da çal oyna. İman eden adam böyle demez. Ömründe bir, sene, bir sefer evleniyorsun evet. İman eden adam bunu fırsat bilir. Madem ömrümde bir sefer evleniyorum o Allah'ın ve Resulünün rızasına emirlerine uygun olmalı. Bir sefer yapıyorsun, bir daha yapamayacaksın belki onu. O da Allah'ın emrine uygun olsun. İman eden böyle düşünür. Ama iman etmeyen tam tersini düşünüyor. Ya yani önünde bir sefer evleniyor, o da çal eğlen. Bakış açısı, yani ahirete iman eden, gerçekten iman edenle iman etmeyenin e, meselelere bakış açıları böyle. Bu sebeple kabirleri mescid de bununla alakalı. Ya sen neden uydurulmuş bir dinin peşinden gidiyorsun? Kabirleri mescid edinme, kabirlere doğru namaz kılma veya kabirleri kabir kabir gezip ziyaret etme, buralardan medet isteme. Sen bunu nereden öğrendin? Kaynağın nedir? Delilin nedir? Kimler anlatıyor sana bunu? Çıkıyor bir cübbeli, çıkıyor bir öbür tarikatçı bilmem ne. Sayın midir, uydurma mıdır, nedir? Ne ediyor belirsiz hadis bile değil hatta falancanın hikayesi, filancanın başından geçen hurafe bir hikaye. Bunlara dayanarak o kabri yüceltiyor. Yahu sen Müslüman değil misin? Allah'a ve Resulüne itaat edin kavlinin muhatabı değil misin? Allah'a ve Resulüne itaat etmek bir kere Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine muhatap olmaktır. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman şunu görmen lazım. Allah'tan başka dostlar edinenler derler ki, biz bunlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Mekke müşriklerinin söylediği sözler bunlar. Allah'a yakınlaşmak maksadıyla şirk koşuyordu onlar. E sen Allah'a yakınlaşmak maksadıyla kabir kabir geziyorsun, buralardan yardım istiyorsun. Senin bu güzel maksadın, bu çirkin fiilini örtecek mi? Mekke müşriklerden örtmedi. Allah onlarla harp etmesi için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın harbettiği bir inanç, onun uygulamalar, ritüelleri, fiilleri, bugün İslam maskesi altında tekrar bize sunulmaya kalkılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ali bin Ebi Tayyip Radyallahu Yemen'e yerden yüksek ne kadar kabir varsa hepsini düzlemek, ne kadar suret, yani ruh taşıyan canlara ait resim veya heykel varsa bunları imha etmek, yok etmek üzere gönderiyor. Bugün din Namı altında bir kısmı mesela tarikatçılar veya şia gibi e, gruplar kabirlere perestij ederken diğer bir grupta fotoğraf, video gibi, kardeşim ruh taşıyan canlı bu, suret. Allah Resulü'nün Ali radıyallahu imha etmek üzere gönderdiği unsurlar yani bunlar. Yani bugün hayatta olsa Allah Resulü şu suretlerle ilgilenen, bunları şuralara buralara asan, işte evlerine dolduran, Bunlarla uğraşan insanlara karşı Ali R. gibi bir sahabesini gönderecek ve harbettirecek ettirecek. Bunları yok etmeye gönderecek. Biz ne taraftayız? İnsan bunları düşünmüyor mu? Bu sebeple insanların en kötüleri olması demek imandan yana boş olmalarından dolayıdır. Kabirleri mescide dinlenenler. Yani bunlar gavurlar değil bakın. Şu hadisin ifadesi. İnsanların en şerleri, en kötüleri diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yahudiden, Hristiyan'dan bahsetmiyor. Ehli İslam'dan bahsediyor. Kendisi de İslam'a nispet eden, kelime-i şehadeti söyleyen, bizim kıblemize yönelen, namaz kılan, mescid edinen ama kabirleri mescid edinen. Bunlar insanların en kötüleridir diyor. Müslüman'ın bu sebeple... E, dinini sahih kaynaklardan öğrenmesi gerekir ki şurada kötü vasıfta anılan kimselerden olmasın. Yani namaz kıldığı halde, boşa yorulanlardan, oruç tuttuğu halde, boşa aç kalanlardan olmasın. Delil üzere yaşamıyorsa insan işte şu sayılan vasıflardan birinin e, muhatap olur. Bundan Allah'a sığınmak gerekir. Evet. İlmin vasıtaları bu kadar yaygın oldu. Bu zamanda aynı zamanda cehaletin de yayılmasını, yaygınlaşacağını bilir Mesela Resulü Aleyhisselatü Bu açıdan mandardır. İnternet var, kitaplar var, matbalar var, şunlar bunlar var. Radyolar falan filan neyse. Ama insanlar bu vasıtaları nerelerde kullanıyor? Bilgisayar. Müthiş bir nimet. Aynı zamanda büyük bir afet. Sen bunu nerede kullanıyorsun? Batıl işlerde mi kullanıyorsun? Yoksa seni Rabbine yaklaştıracak işlerde, yani e, müspet ilimlerde, dinli açıdan müspet olan ilimlerde seni geliştirecek alanlarda mı kullanıyorsun? Böyle yaparsan büyük bir nimet. Ama öbür türlü oyun, eğlence, tauladır, şudur budur, bunun gibi işlerde kullanıyorsan veya boş, e, yani şeran çok tasip edilmeyen, adına ilim denilen fakat cehalet olan şeylerde, kelamdır, felsefedir böyle şeylerde kullanıyorsan bu bir afettir. Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bu nimetleri biz ona şükür olarak gerektiği yerlerde kullanmadığımızda o bizim aleyhimize, nikmetlere, afetlere dönüşebilir. Bu sebeple ilmin vasıtaları bu kadar yaygınken bunları boş şeylerin hizmetine değil de sahih ilmin hizmetine kullanmak gerekir. Bunların şükrü böyle eda edilir. Mescitlerde ilim meclislerine katılmanın sevabı 202. hadis Ebu Umame Radyalent'ten. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim sabahleyin mescide ancak bir hayır öğrenmek veya öğretmek için giderse ona tam bir umreyeci vardır. Kim de gece mescide ancak bir hayır öğrenmek veya öğretmek için giderse ona tam bir hac vardır. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. Beyhaki el-Medhal'de Hakim Taberani Mucemül Kebir'de ve Müsnedü Şami'nde Ebu Naim Hilletül Evliya'da Şeceri Emal'de Beyhaki el-Adab'da rivayet etmişlerdir. Burada men gaden ilel-Mescidi gaden sabah demek. guduv bunun çoğulu Udu. Sonra Vemen rahe. Rahe. E, Bu da akşam gece Yani akşam güneşin ufukta kaybolmasından itibaren başlayan zaman dilimidir Fecre kadar devam eder Bu gecedir e, İsterse hava kararmamış olsun <gülüyor> Güneşin batmasıyla gece girer kim? Mescide bir hayır öğrenmek veya öğretmek için. Demek ki mescid sadece namaz kılıp gelmek için e, yapılan bir yer değil. Aynı zamanda Allah'ın zikredildiği, ilm dersinin yapıldığı, hayrın öğrenildiği, öğretildiği yerlerdir. Kur'an'ın Kur ahkamının, nasihinin, mensuhunun, onun beyanı olan sünnetin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin, farzların, vaciplerin, müstahapların bunların e, öğrenildiği, öğretildiği, meclislerdir. İşte kim sabah erkenden kaden erkenden, erken vakitte erkenden geliyor. Yani kaden ifadesini kullanılması bu açıdan önemli. Yani daha ilk saatlerinde sabahın ilk saatlerinde e, geliyor ne zamana kadar yani ilim, akşama kadar bu, bu ilmi öğreniyor, hayır öğreniyor, öğretiyor. Böyle yapana bir umre ejri var. Kimde gece yani akşam güneş battı, o andan itibaren ta fece kadar devam eden bir vakit gece. Gidiyor işte sabaha kadar, fecre kadar ilim öğreniyor, öğretiyor, hayrı öğreniyor, Kur'an öğreniyor, öğretiyor. İkisinden biri ya öğretmen olacaksın ya öğrenen olacaksın. Ee, üçüncü bir seçeneğin yok. Bunun için giderse ona da tam bir hac ecrü vardır. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, bir garantidir yani. Umre mi yapmak istiyorsun? Buyur. Hac mı yapmak istiyorsun? Buyur. Yani gidip kadın erkek karışık tavaf yapacağına gel, ilim öğren, öğret, Kur'an öğren, öğret. Yani nafilelerden bahsediyorum tabii. Farzı bir şekilde eda edeceksin. Ama nafile hac için, nafile umre için, e, oraya, bu tip gayrimeşru işlerin de içine dahil olduğu şeylere gireceğine, burada temiz bir kazanç. Yani bu tip şeylere bulaşmadan, Sahih bir şekilde ilmi öğrendiğin, öğrettiğin, bu sayede hac sevabına, umret sevabına ulaşabileceğin bir şey vaat ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu halinin şartına göre sahip bir isnatla gelen hadiste. Bu, bu kadar net, açık ve daha basitken insanlar böyle şeyleri genellikle ihmal eder. Mesela bazı zikirler vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye işte subhanallah ve bihamdihi zikrini kim yüz defa yaparsa günde deniz köpükleri kadar günah olsa bağışlanır diyor. Bu büyük bir müjde. Ama bunu yapan nerede? Çok basit. Duyan insanlar üzerinden aylar, yıllar geçmiştir de e, bunu bir türlü uygulamaya geçiremez. Nasip değil. Geç, yani yapmıyor. Günde yüz sefer bunu söylemiyor mesela. Nasip meselesi demek Bunlar ilgi, vazife edinme gerektiren şeyler. Bu da böyle. Hayrı öğrenmek veya öğretmek için gitmek, aynı zamanda tabii vakti gelince cemaatle namazı kılmak, bunlar kişiye bu ecirleri kazandıracaktır. Allah izin verirse bir sonraki derste mescitlerde kadınlara ayrı kapı yapmak başlığıyla devam edeceğiz mescid-i ile ilgili. Bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahüme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfiruke ve töbileyk.